bir anda değişir o vaziyet yer. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler 8-23 saat fayra işte gündeme bakıyoruz buyursunlar ee, Gündeme ben emlak piyasasıyla başlamak istiyorum Çok teşekkür ediyorum <gülüyor> Çünkü Biz buradan girmemiştik konu Ev <gülüyor> mi arıyorsun Hayır ben ev aramıyorum da şimdi okulların açılmasıyla beraber Gerçekten insanlar evler Evler Biliyorsun Çünkü çok önlük, popüler. Örnlük. Örnlüklü. Kırtasiye malzemesi 2 ev. Ev 3. Çünkü çocuk şey diyor artık ben okumayı söksün bana bir ev tutun diyor daha birinci sınıfta. Biz de üçüncü, dördüncü sınıfta başladık. Şimdi birinci sınıfta öyle. Tabii ki, tabii ki. Gerçekten önemli. Ee, hatta e, ev değiştirmek isteyen, e, ne diyeyim, genç çiftlere de biz buradan bir imkan sağlayalım. Çok Yeni çocukları ben. olmuş olabilir. Bilmiyorum. Ev Evinin evin mi bize vermeye Ev Yok, ben vermeye, <gülüyor> ben vermeye çalışmıyorum. Ama gerçekten elime düşen çok güzel kelepir evler var. Ben onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, kale tarzında... Kale tarzı ev severim. Yani yerler kale bodur tarzı değil. <gülüyor> no, no, no. Kale bodur yanıtmıyor. Kale bildiğimiz kale ama biz odalı kalelerden düşün. Mesela şu anda e, Capri adası var elimde. 7 evet. yatak odası var ve 5 banyosu var ki benim evimde 3 tuvalet olmasına rağmen ben bile şu anda imreniyorum. E, yüzme havuzu ve helikopter pisti de var. Helikopter İsterseniz Pistin ne yapacaksın lan? Vallahi işte helikopteri bırakırsın ondan söylecime. Cıma... Kapalım. Açık oluyor helikopter. Pisti. Arabayı bırakırsın en Arabayı. kötüsünden. Yani eğer hiçbir... oraya bir tane şey gelersin. Voleybol. Yok oraya kamelya yaparsın. Ben sana söyleyeyim. Hoş olur. Evet doğru. Güzel. 38 milyon dolar eğer düşünürsen. 38 neresinde Kapri'nin? Kapri Göbek Ada komple. Ben bir kere Kapri'ye gittim. Kapri adasına. <gülüyor> Böyle abire yokuş yokuş yokuş. Sonra? Orada o bir bakkala gitmeye kalksan ha orada aşağı ineceksin 20 kilometre. Bir de virajda şeytan iniyorsun. ya zaten hiç bunlar benim şeyimde değil. 5 oda bilmem ne. Benim için en en önemli insan insan bir iki muhit. Muhit muhit. Ne yap kapıda sosyete adası bilmem ne falan diye gittik böyle. Bir de deniz tuttu. ondan sonra zaten İtalya'da ifrazatlar içinde mi indiniz adaya? İfrazat dönüşte Sizden önce ifrazat indi mi? Onu merak ediyorum adada bir tepki gösteririz. Böyle şimdi koca tekne sallanıyor falan. Orada da birkaç tane rahibe vardı. Orada İtalya'da biraz yoğun oluyor ya. Rahip rahibe falan. Bunlar başladılar şey okumaya. Moral olsun diye ilahiler söylemeye başladılar. Zaten herkesin midesi ağzında böyle sağdan soldan şey ses. Diye sesler giriyor. Moral olsun diye. O moral verecek şey iyice herhalde bu son yolculuk. Keşke bizden de bir şeyler okunsaydı diye bekliyoruz yani. <gülüyor> Onu, ben bir daha gider miyim ya Capri'ye? Ay canım benim ya hiç buna şey yapmamıştım ya. Bir, o evi bana söylememiş. Söylememiş olayım. olayım. O zaman ben oraya değil 38 milyon dolarımı 1 1 dolarımı verdim. 1 do doğru. Param zaman... cebimde kalır daha iyi ya 38 milyon dolar. ister misin? Risk isterim bak. Bak risk güzel 8 tane odamız var, yatak odamız var. Yine 5 banyo. Çok güzel. Ne bir... yapayım? 8 sekiz... bir kere benim yani istediğin malikaneti bir tane zaten ben kullanmıyorum. Ebeveyn istemiyor musun? Ebeveyn olarak ben ne yapayım ya? ben esas evin banyosunu da kullanan bir insanıyım. Doğru. Bana bir pis var yetiyor. Bir pis var bir de kabahatini görebileceği ben büyük kabahatini da... görebileceği bir şey. Aha. Ki kale olduğu için hendekler var. Hendekler var ya. ben onları hallederim. <gülüyor> Her tarafa banyo banyo Canım o kadar güzel şeyler yapılabilecekken. Çocuğum zaten Burayı ne yapalım burayı banyo yapalım. Şöyle hmm. bir güzel bir şey aldık küvet. Küvet. O, o orada yıkanıyor. E tamam. E, bürge, zaten e, bürge zaten o, zaten o gireceği yer bir tane de oraya Misafir geldi şimdi çok. Misafir de kusura bakma banyosunu yapsın gelsin. Şimdi yatıya ben öyle geldi. Hiç misafirliğe gidip de ay merhabalar, çayları koyarken ben bir duş alayım demiyorum zaten. Ya. Evimde yapıyorum duş. Yatıya geldi. Evet. Bir, bir iki hafta. Şimdi e, melekkaranın kullandığı banyoyla Elin it uğursuz arkadaşın geldi mesela atıyorum. Hadi o zaman tamam. O geldi. Hendeye koyarım sıcak suları doldururum. Oradan. Kale, kale, gene kale bodur değil mi bu? Doğru, <gülüyor> doğru. Bir tane daha var istersen. Ya 8-9 tane var. Ya 9 milyon dolar. ne kadarmış? Bu 1 milyon dolar ya. E bu hiçbir şey değil. Çukuran bardan alamazsın o fiyatı. <gülüyor> <gülüyor> Hem de şeysiz, hendeksiz evler. Vallahi öyle. Ee, ve Fransa'dan da veriyoruz 18 yatak odalı su kalesi 4 ayrı yatak odası var 18 yatak odasının 4 ayrı ne demek o yani 18 yatak kapasiteli Hayır, 18 yatak var bir de içinde su kalesi var o hendekle çevrili olan su kalesi diye su kalesi ne demek bak yine su sevmiyorum diyorum <gülüyor> Burada, kalede su olur mu? Ee, i̇sterseniz emlak piyasasından. Şimdilik haberlerimiz bu kadar. Yarın da ben devam etmeyi düşünüyorum. Bak, aşağıda bir tane şey var, kırmızı sarı gibi bir tane var. Aşağıda şunu mu soruyorsun? <gülüyor> o çok güzel ya. O güzel. O var, var. ya. Egecim, Onu isteyebilirim. Fransa'da kuleli muleli çünkü ben severim. kule. Evde kule seviyorum Fahir. Vallahi üzüm bağları arasında. Akşam bir gazeteni alıp kuleye çıkıp orada okuyabiliyorsun. Değil mi? Bir de orada küçük French balkon dedikleri bir şey var. Fransızların da sahibi balkonu var. Var tabii. Öpücüğü var çok afedersin. French tırnak, French vanilyası, French vanilyalı şeyler var. O kadınların tırnakları var French. Dünya, <gülüyor> dünyaya çok şeyler mı Resepsiyon diye bir şey Arman yaptı da. Pisuar be sen gene onların hakikaten son derece önemli icadı. Bak burayı isterim. Orayı istiyor musun? Çok ucuz o. Ne kadar? Yemin ediyorum sana su içinde eğer emlak, e, emlakçıya vermezsek. 200 250 milyara 250 bin alabiliriz. Tamam onu alırım. Çünkü ben severim kule severim. Bir de şarap bağları şu, Yani, yani, şu, şeyleri yani şeyleri üzüm bağları, bağları var. Orada ama orada işte köşkün havasını vermek için işte orada serfler falan olması lazım. Serflerken? İşte pezantlar. Pezant. Çalışacak. Ben akte gideceğim falan. Araba dediğimiz Ege Bey Ege Bey açız ve baya <gülüyor> onları falan. Onunlas öyle bir gezintiden sonra zenci köle istersen getirtebiliriz. Zenci değil. Nasıl? Orada Fransız Fransız gibi. mı? Yerlisi mi? Ondan sonra mi mesela ara ara ayaklanacaklar falan beni Köşkte sıkıştıracaklar. Falan. sen onların üstüne ne yapacaksın? İşte böyle şey toplu üst... tabancam olacak. Tak tak ateş edeceğim falan en son kulede atacağım kendimi gibi. Öyle bir <gülüyor> Çok şey, sunuyorsa bu şey olabilir. Öyle çünkü bir film seyretmiştim 17. yüzyılda geçiyor. Çok güzeldi. Vebalı, mebalı, ve vebalar falan filan şahaneydi yani. Daha da ben konuşuyorum. Telefon numarası da bırakmışlar. Tamam onu Şimdi ara. konuşuyorum, bağlıyorum. 3 şey soruyorsun. Şey var mı? Pezantri var mı? Pezantri. Ondan sonra veba <gülüyor> riski var mı? Başka da bir şey o, gerek İşte değil? Kuleler atlamaya müsaade bir Çünkü ikiz kule. Ha, yani bir şey böyle çabucak çıkılacak. Asansörlü, Ve aynı kuleler ben, asansörlü diye biliyorum ben. İşte öyle olmasın. Ben Niye? çünkü çıkarken ben, ben oraya sıkışacağım. Kulenin ha. tek bir çıkışı olsun. Ha. Bu üç özellik varsa ben onu düşünürüm. Tamam. Bir de at var mı? At var mı? Belki Peki. At eve mi şey yapacağız ata mı şey yapacağız onu bilemiyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica Zahit. ederim ne demek. Ufuk açtın bana yani. Günaydın. Günay ay, aydın, dın, dın. günay ay ay dün günay ay ay Buyurun Feyyive. Eee bir üzücü haberle devam edelim o zaman. Aa, Hayvanlar Allah dünyası Allah. istemiyorum. Bu yalnız Antalya'dan geliyor haberimiz. O, yerel haberse yerel tamam. Haber, yerel haberleri haber, takip eder. Doğru. Ee, kapımız her zaman açık. Akdeniz'de fok kalmadı. 350 tane desem. Ama yani bu ayıp. Hakikaten ve bizim ayabımız tamamen bizim ayabımız. Çünkü biz bu Akdeniz Fok'una el attığımızda 500 tane 500 vardı. 500 tane vardı. Kaç sene İlk oldu? 2 sene oldu. Vakıf başkanıyla konuşmuştuk. Temiz 500 tane Fok'umuz var demişti. Ve yani... Şu anda dernek herhalde kaynıyordur. Bu 3 herifi aldınız. Bunlara Fok babalığı sertifikası verdiniz. Ve işte 150 tanesi daha telef Yani dikkat edersen adam başı 50 tane gibi bir şey oluyor. Korkunç rakam. Abi hani bunları yesek desem ben o kadar yemem. Yani i̇ki benim senede... yediğim bugüne kadar iki senede yediğim beş altı tane fok yedim o, o kadar. sana geldim iki parti yedim ya kanat canım. yaptım. Fok kanat. Ha. O da zaten yazın yeniyor. Kışın yenmez. Mangal da güzel oluyor. Evet yani yoksa çok yağlı zaten. Ben yediğim zaman iki gün affedersiniz diyari halinde dolaşıyorum ve beni rahatsız ediyor yani. Yok, Ondan sonra Kim yedi ne? o kadar foku? Valla bilmiyorum. Birilerinin üstüne de herhalde ve bu arada foklara yılda 5 milyon avro kaynak ayrılması isteniyor. 5 milyon avro da şimdi 350 foka. Düşün fok başına kaç lira düşüyor abicim? 15 bin avro düşüyor. Ben sana söyleyeyim kaba bir hesapla Foklar senden benden zengin i̇yi, iyi, tabii, Bizim çocuklar ne oldu onu bilmiyor Ben hemen evladımın şeyine koşmak istiyorum Hayırsız canım Baba dese şöyle 2000 şey. euro sıkışmış bir gönderse Babacım zor durumdasındır Bizim bebek doğunca Benim fok biraz kıskandı ...ben onu fark ediyorum böyle kuyrukların falan... ...saldığı işinden anlıyorum. Benimkisi de biraz... ...havaydı diye. Ben çok başı boş bıraktım. Ne zaman para istese gönderdim. Şunu alacağım dedi gönderdim. Veya dünya kadar parası... ...varmış. Şimdi ya. bir tane şey fokuyla... ...o şeydeki foklar... ...yukarıdakilerin adı neydi? Bildiğim fok. Bildiğim foklar dost hayatı yaşıyormuş. İşte Ama falan. tabii ki... ...kızım benim en nihayetinde kızım... E, ...her zaman kapım açık... ...yarın da bir tabii elden ayaktan kesilecek... ...bize kim bakacak? Ee, senin gene bakalım. bir melek yavrum var. Hani fok bakması o bakar ama bizim öyle mi ya? Şu hayatta tutunduğumuz <gülüyor> fok. bir fokumuz var. Ama vardı. kendine bakamıyor ki fok da. İki Bak. senede neredeyse ne, ne kadar? Üçte biri telef olmuş işte. Şimdi yeni bir komisyon oluşturuyorlar. Bu komisyonu katılmak isterseniz. Yani ben... Komisyonla olacak şey değil. Foklar kendilerine sahip çıkacaklar. Bak, bütün dünya kenetlendi pandalar çiftlesin sayıları artsın diye. Sayılar pandalar artırdı. bir çiftleşti tam çiftleşti. Şimdi panda bitti ama bu Akdeniz bokları da biraz artık şey yapsınlar yani. Kenetlensinler mi diyorsunuz? Kenetlensinler Çiftleşsinler yaptım. mi diyorsunuz yani? Biz biraz sıktık ya kızları. Sen gerçi serbest bıraktın ben sıktım. Keşke şey yapsaydım. Ne ben yapsaydım? de serbest bıraksaydım. Ürerdi o zaman. Evet. Yani belki de benimki de hata. Çünkü mesela şimdi hiç evliliği düşünmüyor. Ya gayrı meşhur bir çocuk da dünyaya getirmek istemiyor demek ki. Gene o zaman gene faydası yok. Ve havai bir hayat yaşıyor şu anda. Ama yine de ben yarın öbür gün bunların aklının başına geleceğini düşünüyorum. Bu fok çiftlikleri falan gibi bir şey yapılamıyor mu? Balık çiftliği gibi mi? Yani ne bileyim hani böyle e, milli parklar kuruluyor ya. Hayvanlar doğal ortamlarında yaşadıklarını Yaşıyorlar. zannediyorlar evet. ama hiç alakası yok mesela. Evet. Onun gibi böyle Akdeniz'de fok çiftlikleri olsa. Tatil köyü gibi mi? Yani ne bileyim orada mesela yani bir sahil olsa, bir sahile çıksalar. Orada takılsalar. 350 kişi de çok fazla değil. Bunların yedi her biri günde İki çupra yese, sabahın kahvaltı, da, da Mısır gevreğiyle onu alıştırırsın. Bu fok da ne alıştırırsın? Bir kedi gibi, bir hayvandır, köpek gibi. Ya yerinde. da Dünya kadar tatil köyü var orada. Evet. Kış zamanı bunlar boş. Boş, evet. Oralara yerleştirirse, bu çok, güzel, çok güzel, çok güzel. Ve sonra ne yapacağız abi? Yazın da kendi başlarına takılırlar işte bak olmadı. Yani yani bunu alıştırıyorsun. Yazın da aynı şekilde animatör olarak diğer tatil köylerine, Heh. her tatil köyüne bir tane, bir çift fok yazık ya vallahi Yazık ya. Vallahi. Tane. 350 tane ne bu yapmamız lazım seneye 150 tane kalacak 5 sene sonra Akdeniz Foku diye bir şey maalesef hayatımızda bir tane varacak. numune bırakırlar onu da orada onu da doldururuz zaten koyarız boşucumuza ben teşekkür ediyorum çeşitliliği kutlamak diye şey yapsak film evet. çeksek bir tane evet, evet, evet. ben bu Akdeniz'in kralıyım ki tamam sana öyle bir şey yapacağım güzel bir de tarzan bence bu Akdeniz fokları ne oldu biliyor musun ne oldu? Rus turistler yedi Açık büfede bunlar dur, durmuyor ya. Evet abi. Açık büfe, açık büfe diye. Evet abi. şeyler bitiyor. Hani bu masaları diziyorlar ya açık büfede. Ha. Başlıyor en baştan. Tık, tık tık tık tık tık Tabağı dolduruyor. Bir buçuk kilometrelik masayı dolaşıyor. Hızını alamayıp denize. Denizde ona fok. Fok çıkarmışlar diye. iki tane de fok alıyor Şimdi tabağına. Şimdi adamlar meraklı. Yani aslında mesela bir... Ben televizyonda izlemiştim. Adam mesela şeftali görmemiş. Önüne iki kilo şeftali almış. Şimdi adam tabii nerede yaşıyor bu? Karadeniz. Karadeniz foku diye bir şey var mı? Yok. Yok. Akdeniz'de foku görüyor İkcez. Merak ediyor. Bu tadı diyor nasıl diyor. Mesela karpuz. Karpuz diye bir şey biliyor musunuz? da karpuz var mı? Yok. Ne yapıyor adam? Karpuzu hevenk hevenk yiyor. Hevenk, hevenk yenen başka bir şeydi. Neydi Muz. Muz. <gülüyor> Öyle. Şeyde hamudu. Hamuduyla yenen neydi? Bebe. Deve. Teşekkür ederim. <gülüyor> ve üzümü de çöpüyle yiyoruz o zaman. Armudu, Armudu da ve... Üzümün köpülüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bir haberimiz daha var ama onu yani haber başlığı olarak 3,5 milyon yaşında bir bebek bulundu. <gülüyor> <Onda> Maşallah. <ilgileri gülüyor> Nasıl 3,5 milyon yaşında? 3,3 hatta ben buçuğu da biraz şey yapayım dedim, rahat okuyayım dedim. 3,3 milyon yaşında bebek bulundu. Büyümemiş mi o kadar milyon yılda? Maalesef büyümemiş. Kendisi şeyini bulmuşlar. Anne sütü. Anne sütünü de erken. Kesmemişler çünkü. Maalesef. Erken kesince hala bebek ve hala sesli harflere geçememiş. Ee, ee diye takılıyor. Diyorum ben de size. Ee, yeni bir haberle isterseniz devam edelim arzu edersiniz. Buyurun efendim. Ee, bakalım haberlerimiz. İngiliz'den bugün hiç haber vermedik. İngiliz'den çok güzel haberler var. Manchester'ımız bizim Manchester'ımız. Güzide'yi <gülüyor> kentimiz Manchester'da. Polis kuvvetleri suça karşı savaşta yeni bir silah buldu. Nedir o? Dayak. Lollipopiş. Lollipop iş mi? Lollipop dediğimiz şekerler var ya. Evet. Çıbıklı böyle ağızda. Yani. Lollipop ülkemize geç girdi. İyi ki de öyle geç girdi. Niye canım zamanda bize de horoz şeker girdi? Horoz şeker. Horoz şeker. Ama daha gibi değil. bir şeydi Ege. Ama horoz şekerin sopası kocaman. Böyle ağızda tutamıyorsun. Ama affedersin. Onda da çok çirkin bir görüntü. O şimdi horoz şeklinde yaptığı için şekeri. Evet. O yambo yumru bir şey. Tamam. Ve Ağzı alınamıyor. Alınamadığı için de. Ama şimdi sen O şekeri çıkardın. çok özür diliyorum. E, yalamak suretiyle illaki bitirmek zorundasın. Tamam ben onu şeyim. Ben... Ağzında şekeri tutup ağzında çubuk sarkıtmaktansa elinde çubuğu tutup ara ara dondurma yer gibi şekere yönelmek. O öyle olmuyor işte. Çünkü insan bir anda kendini kaptırıyor. dondurmada mesela süre kısıtlı. Çünkü dondurma eriyebilir. İriliyor, doğru. Ve işte onu bitirmen lazım. Ama şekerde erime yok. Yalıyorsun yalıyorsun, yalıyorsun, yalıyorsun. Üç saat boyunca bir adam yani ben o çok daha çirkin bir görüntü diye yani, ben hatırlıyorum. Dünyada herhalde elmadan soğumama neden olan şey de elma şekeri. Elma şekeri. Ha. <gülüyor> Düşün bak elma şekerini. Evet o da bir çok güzel. Tırk. Güzel diyorsun o şekerli kısmını. Sonra içinde sası sası <gülüyor> yaban bir elma çıkıyor. Ne kadar büyük hayal kırıklığı. Hani çayın yanında şekerli çay içsen tatlı şey sana hani tatlının üstüne tatlı sevdiğim şey Seni çok alayım. çok iyi anlayabiliyorum. güzelim şekerli şeyden sonra i̇şte elmayı doğal şeker zaten onun tadını alamam bu sana elması koyuyorlar ege Sahne, yani sası dediğimiz içi artık ne olmuş? Helva dediğimiz cinsen olmuş. Ama bir şitengir, bir golden, bir ya, amasya abi. böyle kütür kütür. Yavan gelir şekeri güzel güzel yoğun yedikten sonra elmanın her tarafı şeker olsa gene sası geliyorsun. Yok sulu sulu olursa kütür kütür o güzel. Şekerle tamam. harmanlıyorsun. Çok, çok güzel. <gülüyor> bir de mandalina şekerler vardı ki onlar daha da çirkin. İlk defa duydum ben. Mandalina dilimlerini bir araya getirdiğini düşün. Evet. Mandalina dilimi şeklinde bütün şekerler. Öyle bir arada bir naylon böyle. Gerçek mandalina var mı bunun içinde? Hayır yok. Sadece şekle şey yapıyorlar. Mandalina mı mandalin mi? Mandalina. Mandalina değil mi? Mandalina. Mandalin mi? Ha mandolin ve mandalina. Doğru. Teşekkür ediyorum. Ee, bize kattığınız şeylerden dolayı. Şimdi Manchester Police'e barlarda biliyorsunuz İngiliz'in alkolü meşhur. Alkolü, alkolü meşhur dediğimiz abi. sarhoşu meşhur eee ağızların içmeyi bilmiyorlar. Maalesef. Onların 8. her beri bu böyle. Maalesef. Yani içine ne koyuyorlarsa artık böyle botkalımı içiyorlar? Bir açık biz de bira içiyoruz zaman zaman. Hiç de böyle Kimse bir, bir, kim, kaybetmiyor. Böyle kaybetmiyorum. Adamlarda böyle bir sorun var. Bundan sonra her gece 50 bin tane lolipop'u barlarda dağıtacaklar. Böylece kavgaların engellenmesini sağlayacaklar. 50 bin lollipop polisler tarafından. şeker olan adama kimse vurmaya kıyamayacak gibi bir şey. Ya bir insan onunla meşguli, meşguliyet yani bir sonuçta evet. ağzında bir şey var onu bir o ev alıyorsun teski, gibi. bir. teknolojisi de yok. Yani bir meşguliyet versen kavga çıkmayacak. meşkale Bravo. Manchester Pub ve Kulüpler Birliği sözcüsü Phil Burt böylece güvenli bir şehir haline geleceğini düşünüyorlar. Manchester'ın fikir garip gelebilir ama son derece işe yarıyor bugüne kadarki uygulamalarımızda. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu uygulamaların tüm bir sesi olduğunu. Vallahi ben de uygulayabilirim aslında bunu. Ne olacak ki? Bizde de bir gecedir ve 500 tane lolipop dağıtsak ne güzel. Ya öyle yapma Fahir. Ne, ne dağıtayım elma şekeri mi? Yani insanlar bir bara düşün bir çocuk 20'li yaşlarına geliyor artık ben çocuk olmaktan çıktım diye. Hı. Ben artık barlara gidiyorum diye. Oraya bir gidecek herkesin ağzında şeker. Ya bir de çok özür dilerim bu şekerle bir e, alkol karışınca biraz, biraz daha çarpıcı olur. Karaciğerini bitirecek misin insanlar? Ya karaciğerini bir Herkes bir anda şey olmasın. Ben sana buldum zaten ne olacağını. Ne? Şimdi zaten bizim kültürümüzde lollipop diye bir şey yok. Şerbet var. Şerbet değil de pestil pestil. Ağattın <gülüyor> süper. Erik pestili. Millet pabuç gibi yesin onları işte. Katır katır diye. Ne Doğru. Bileyim? Veya daha, daha güzel bir hizmet. Dut pestili olabilir veya cevizli sucuk dağıtayım ben. Ha i̇şte o zaman bambaşka bir <gülüyor> bar olur sizinki. <gülüyor> cevizli sucuk bar gibi. Şey olur mesela. Hiç alkolü tamamen at. Ne veriyorsun alkol? Doğru. Bir şeyler oluyor ya, bu bira şeyleri sifon sifonlar ha oradan, oradan cevizli sucuk sucak akacak bir buçuk metre oradan metredecek. sıcak oradan şey sıcak olsun. pestil sıcak pestil Ondan çok güzel kışta geliyor ama duvarları şey yapmanız <gülüyor> lazım tuğla ya sizin granit yapmak lazım granit veya metal yapacaksın ki çünkü mesela Aşık veterinerlerde olarak... şey olur ya bu hayvanı koydukları yer <gülüyor> metaldir hayvan tırnağı geçmez siz de şimdi pestili ve sucuğu yer duvarlara tırmanmaya çalışacak ya 47. Şey Onu bir doğru yapın. Metal ocak. Ekstradan masraf şey. çıktı ama şey güzel. Pes sağlık değil. akacak çeşmelerimizden, sağlık akacak. Vallahi çok güzelmiş. Teşekkür ediyorum bu e, şeyinizden dolayı. Neyinizden dolayı? Fikrinizden dolayı. dolayı. Bir haber daha vereyim ben Neyiniz size. veriştiriniz. Hepimizin sevgilisi, gözdesi, yıkılmayan artık şey ne diyeyim bir kale gibi düşün. Yani geçtiğimiz günlerde sanat hayatına veda ediyormuş da etmemiş ya kendisi. Evet. Kimdi o? Samime Sanay. Samime Sanay değil. Se Seray Müzeyyen mi? Senar. Müzeyyen Senar doğru cevaptı. Müzeyyen Senar gibi birisi neredeyse. İkinci Müzeyyen Senar. Seray sever mi? Gönül, Abi, yazar, se gönül yazar, yazar değil mi? Çok güzeldi bir şarkısı vardı onun. Gönül Gül yazar, gönül, gönül yazar. yazar. Hem hem taş, taş bebek, bebek hem, ihtiyar. hem ihtiyar. Gönül Yazar geçtiğimiz haftalarda bir kremidin tanıtım gecesine katılmış. Taş bebek Gönül Yazar bacak şov yapmış ünlü sanatçı. Ben de selülit yok inanmazsınız. Ahanda ispatı diye bacakları fora. Bu kadın 70 yaşını geçince. Abi diye bir şey. kan normal kabul ediyoruz değil mi bu? Ben S küçüktüm İzmir'de. Fuar datsık sık, sık Orada şey diye İzmir gazetelerinde şey. Gönül Yazar sahneye dolsuz çıktı diye şeyler var. Ki Sizin zaman... de herkes fuara donsuz çıkmanın hastasıymış. Bir de Güngör Öyleyse. Bayrak diye bir haza hanımefendi vardı. O da aynı şekilde. O da öyleydi. Bu arada Gönül Yazar güzelliğimi annemden aldım. Annelerimiz kaymak gibiydi. Bak biz de deniz diye. Kaymakgillermiş. <gülüyor> kaymakgiller <mi? gülüyor> ve kaymakgiller e, müessesesini e, kazandırdıkları için Gönül Yazar ve ekibine ki ekibi dediğimiz bir de onun kankisi vardı kavga ha, etti. Evet. Bir, değişik bir antrajı Ama... var oldu. <gülüyor> Efendim Gönül yazar olsun bir müzeyyen senar olsun Hep bunlar bizim neyimiz Değerlerimiz son bir haber veriyorum ben artık Sonra huzurlarınızdan e, ayrı, Ebediyete intikal ebediyete edecek Ebediyete intikal değil edeceğim Nanay kentte çift bilet Hah. Ya işte bu da siyasi Haberlere girecek ama e, Bolivya devlet başkanını biliyorsun Evet. Eva Morales e, En önemli geçim kaynağına ne ülkesinin Bolivya Bolivya'nın neyle uğraşıyor Mesela ülkemiz tarım ve hayvancılık Değil mi Evet ama şimdi Bunu ben yanlış şeyler söylemek istemiyorum. Söyle söyle hiç yanlış olmaz. Hap ve otçulukla Hap ve otçuluk değil, Koka değil mi? İşte onu demek Her istiyorum. Her şeyin özü koka. E, Koka'yı almış Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşımış. Çıkarmış orada. Aa demiş bunun adı koka. Orada çıkarmış bunun adı kokain. Bakın bu yeşil olur bu beyaz olur. Biz bunları e, fayda için üretiyoruz. Ama bazıları tabii ki. Adam şimdi şey alıyor diyor benden diyor kokayalı alıyor gidiyor Ben diyor. zannediyorum ki kokokola kola yapacak. O gidiyor kokoyu yapıyor ben nasıl karşıyım arkadaş diyor lütfen diyor rica ediyorum diyor biz kokaya devam aynen devam destekliyoruz diyor çiftçimizi. E ne yapıyoruz koka yaprağını çiğneyince de aynı şifayı bulmuyor musun? Aynı şifayı buluyoruz zaten atmış orada. Bakın bakın ben yine göstereceğine de... herkese dağıtsaydım masalara. Tabii... Şey, burada tamam bir, tamam ya çok. Bir meclise geliyor ya mesela. Kayısı geliyor kamyonda. Ha evet hak etti herkes. Birleşmiş var. Milletler genel kuruluna getirmişler, yığmışlar. Herkes orada yeşildi, eller yem yeşil çıkmış artık. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle oynuyorlarmış. Çok teşekkür ediyoruz Fahri Bey. Teşekkürler. Günlerimiz başladı. Good night ay ay ay ay Radyo Todesiniz. Tersimin sunumu sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Artık Eylül'ün ortası bir de geride kaldı. Okullar açıldı. Okullar açıldı. Modern sabahlar yeni yayın dönemine ne zaman girecek diye insanlar birbirlerine sormaya başladılar. Ne zaman gireceğiz? Genel <gülüyor> Biz bu konuda netleşmemişken dinleyici ne yapsın ki bu anda netleştiriyoruz 1-2 <gülüyor> haftaya giriyoruz diye Böyle <gülüyor> <gülüyor> havada bir şey söylemeyelim ben Bence hastayım. de en kısa sürede Baya. ben size 5 gün mühlet veriyorum ben, Önümüzde çok net bir şey var Haftaya çarşamba perşembe diye düşündüm ben Ekim Ekim ayı var önümüzde bence en net olan şey Ekim ayı Ekimle beraber modern sabahlarda yenilikler başlayacak Ekim'in başındaki ilk pazartesi Ekim'in ikisi pazartesiye geliyor Ekim 2 olmaz. O zaman şeyi denk getirelim abi. Ayın... Zaten bir slogan vardır. Modern sabahlarda tatil Ekim'e kadar yenilikler. <gülüyor> <gülüyor> diye böyle bir... Doğru. Şöyle bir şey yapamam ama ya. 2 çok saçma geliyor. Hani ayın 1'i pazartesiyle denk eden bir ay varsa o zaman ben diye düşündüm. Şu anda düşündüm. De. O ha. zaman sen diye düşündüm. Pazartesiye düşün. 3 <gülüyor> Ekim denk geliyor. Hayır hayır. Pazartesi hayır. 2 Ekim değil mi? Mesela ayın 1'i atıyorum 1 Aralık pazartesi... Veya bir ocak. Hem bence... Bunu bekleyeceğiz o Keşke zaman. Keşke bir takvim alsaydık ya bu yeni yayın ben, evet, belirlerken. Hem yeni yılın başı da olur. Çok da güzel olur bence yeni bir yıl. İsterseniz bir... söyle yapalım. Hiç pazartesi olmasın. Ha. Çarşamba. Yeni yayın döneminde illa pazartesi başlayacağız diye bir şey mi var? Evet, Doğru söylüyorsun bu ya. Bu sene bir isyankar tavrımız olsun. Çarşamba Bir hovardalık yapalım. Çarşamba başlayalım veya salı. İsterseniz şimdi başlayalım. Şimdi olmaz canım bir hazırlanmayacağız bu. Yeni yayın ne döneminde neler yapacağız peki? Yeni yayın döneminde dinleyicilerimize müjde diyelim. Çok sevdikleri diziler yeni bölümleriyle karşılarında olacak. Bir küçük mübaşır bağışır Matin Hastanesi. Ve yeni dizimiz Neighborhoods. <gülüyor> <gülüyor> Komşularımız... Komşularımız Onu Türkçe'de daha iyi algılansın ya Böyle farklı bir çeviri ee, Bu çok hoş bir dizi Bu tamamen e, bu İtalyan menşeli, O sıcak Akdeniz kanı çok Komşuluk ilişkileri O Balkan esintileri de var Herhalde içinde Türkiye'de de ilk defa bir yayın kuruluşu İtalya'dan bir e, dizi aldı Dizi aldı yani ilk bu kez da ilk. Evet, Bu da bir ilk Geçen şey... sezon çok eleştirildik. İki tane Amerikan dizisini. Aa, ne bu Amerikan, Amerikan. Antik biraz... Fırt Hastanesi ve Küçük Mübaşir. İkisi de Amerika'da geçen diziler. Ama ya. çoğu bölümü de İngiltere'de de geçti canım. Şeyin, Küçük Ama Mübaşir. yani işte bizden bir dizi olsun diyorlardı. O yüzden çok güzel yeni yazarlarla. E, bu... Ve özgün dizilerimiz de olacak tabii özgün ki. Özgün dizilerimiz. Özellikle şu Huzur Evi'nde geçen dizi. Evet. Yeni yayın döneminde çok konuşmuş. Gönül abi. Konağı. Fahir Abla'nın arka bahçesini yapacak mıyız? Fahir Abla çocuklar... Bu sene zaten modern sabahlar tamamen çocuklar çocuklara yenilik. Fahir ablanın arka bahçesi çocukların çok sevdiği bir şey olacak. <gülüyor> çok sevdiği bir oyun parkı gibi. Yani Gel bu Susam sokağının alternatifi diye değerlendiriliyor bazı yerler. O da gene sevdiğiniz yer yabancı format. Yani, yabancı format. Yani bu ama bu sene bayağı omuzlarımda ağır bir yük taşıyorum. Çok fazla rolüm var bu sene Çok fazla gerçekten Hakan yorulacağız. Abi, Susam Sokak'ındaki Hakan abi neyse Fahir abla da odur. Evet gerçekten de hakikaten e, bu sene yorulacağız ama değecek. Sizde neler var? Sizin yenilikleriniz neler? Hadi. Bu sene bütün yenilikleri sen yapsın falan. <gülüyor> Bakıyorum evet yani. Biz yatmışız hep. <gülüyor> Biraz yaralı parmağı tatlı bir şey yaparsanız. Bir de ben bu yeni yayın döneminde şey istiyorum. Uzman konuklar olsun. Yani şimdi o kaç gündür aklımdayım. Evet, ya biz çünkü gargar gar, bilip bilmeden konuşuyoruz. Evet. Ama yani şimdi Ve kendimizi de denk, küçük duruma düşürüyoruz. ayıp bir şey yani. İlk baş gel yani mesela güncel mi olacak bu konu? Yani güncel, yani güncel denkede güncel, güncel olsun de mesela hepimizin merak ettiği bazı konularda uzmanlaşmış dinleyicilerimiz. Mesela, mesela. seks tıp alanında diye. tıp alanında olabilir seks olabilir Türkiye'de seks uzmanı diye bir şey yok Fahim yok evet o zaman yurt bir dışından konuşulamıyor yurt, rahat rahat konuşulamaz yurt dışından diye. getiririz ben sana söyleyeyim benim evde de kalır ben sana söylüyorum bak evde kalır hiç. ama okur. yani yurt dışındaki seks uzmanlarının hepsi e, kadın değil bir de adam herkes olsun canım ha, tamam, o zaman. rahat rahat şimdi ben kadınla konuşamam zaten kadınla seks konuşulur mu? Yani adamla konuşulur ancak. Ama şimdi onunla da rahat konuşacak. Bizim adetimiz, bizim suyumuzu bilmez. Gelecek geldi seks şöyledir, böyledir. Utanacağız, sıkılacağız. Dinleyiciler de rahatsız olacak. O yüzden böyle... Nezik ne konular bilmiyorum. mı istiyorsun? O zaman şöyle yapalım veseler istersen. Mesela bir teknolojiyle ilgili, bir robot yapan bir... Bilim adamı adam. gelse sorularımızı sorsak. Yani deli psikopat adamı da sokmayalım buraya. Peki şöyle yapsak mesela seks uzmanıyla seks e, konuşmaktan çekiliyorsak. Bir çekiniyorsak, daha seks de ona. Seks uzmanıyla diyeceğim. seks konuşmak. <gülüyor> diyeceğim. Paragrafın sonunda bir tane daha. Mesela robot uzmanını getirip seks konuşalım. Robot uzmanıyla bence seks yani uzmanını mesela, kapıştıralım. Heh, kim kazanırsa. Münazara. Münazara. Münazara evet. Robotlar miydi, mı? Robotlar mı? <gülüyor> Evet mesela bence böyle bir münazara. O zaman konu belirlememiz lazım. Yani biz aslında dinleyicilerimize buradan çağrıda bulunalım. Ben şöyle konuda uzmanım. Diyenler, Diyenler neyle atsınlar bize? bize? Modern Sabahlar at radyo.com.tr insanları şu konuda aydınlatmak isterim. Ha. Biz de oradan şey yapalım. Ama yani. belgeli şeyle. Şimdi herkes de olmaz. Adam der ki ben seks uzmanıyım diye gelir. Ben onu ben nasıl... Bunu ispatlayabiliyorsa kendisi şayet bu, belgesiyle. Bu seksiyene tarım desek falan. Tarım, tarım mesela. Ve adam öyle diyor örneklerim. ki ben bir tarım işçisiyim ve tarım konusunda uzmanım. Efendim şu kadar toprağım var. Ondan şunları, sonra şunları pamuk, hinci, her yıl bu kadar fındık, ürün üretiyorum. üretiyorum. Yani şunu mu diyorsun? Yani ispatlaması lazım uzmanın uzman olduğunu. Memleket uzman kaynıyor oktay. Ben ama şey de istiyorum yani sadece böyle uzman değil de. Tarım bak evet. bu sene biz yine çok boşladık tarım, tarım hayvancılık, hayvancılık madencilik madencilik dakika, bir dakika, bir çok dakika, önemli dakika. Ben yaz nokta yaz, yazıyorum bunları tarım burada dinleyicilerimiz sizlere de sesleniyoruz tarım, tarım hayvancılık, hayvancılık maden, madencilik, madencilik trafik, arıcılık trafik olsun yaz mu yaz nokta arıcılık arıcılık halıcılık <gülüyor> arıcılık el sanat el sanatları boncuk, nazar boncukçuluğu nazar boncuğu hep Kaybolan şeylerimiz mesela. Kaybolan değerler. Semerciler. Nalbantlar. Nalburlar. Semerciler. Semerkant. Nalbur. Buhara. Semerkant'ı yazmıyorum ben Ege. Yazma. İçeriki tamam. şey oldu koptu. Nalbantçılar. <gülüyor> Ondan sonra araba tamircileri. Araba tamircileri Mesela değil. kışlık lastikleri ne zaman takacağız? Evet. Trafik varsa. yaz. Bence trafik. ilk konumuz bu olsun ya. Ne? Kışlık Auto lastikleri. Ototamircileri. Ototamircileri. Tamam. İyi Ot şöyle bir servis. Servis, burada dinleyiciler de arar, benim araç çıkar. Hatta şey de olur, benim şöyle araç var, bunu satmak istiyorum falan diye. Bir otopazar, bence çok güzel. Otopazar, koy programın adı, Otopazar. Fare, bir coşuyorsun ama o kadar geç coşuyorsun ki Hayır. konuşulmuş kapanmış bir şeyler. Otopazar, kültür pazarı kuşandım mı oto Otopazar, kültür pazarı, pazar otopazar. Evet, onu da o programı da ekliyoruz, biz yapacağız onu. <gülüyor> Mesela Ahmazi'de eski otolar, ondan sonra müzikallerde otomobil uçar gider. Öyle, <gülüyor> Öyle bir şey. <gülüyor> onu bir söyleyelim mi? Sen söyle <gülüyor> koridorda zaten gene sesin. <gülüyor> Hayır, niye söylemek <gülüyor> istiyorsun? Yeni yayın dönemine hazırlanıyoruz. Tamam, yeni ya. yayın dönemi hani nasıl olacak? İnsanlara küçük küçük bir kuple. Şimdi bir dakika ya, bunları bir şeye sokmamız lazım. Planı, programa sokmamız lazım. İlk tercihimiz otopazarı mı? Potopaz. İlk tercihimiz ot, opti. <gülüyor> sen niye telefonla bağlanmıyorsun? Yani? Hem sen rahat edersin. <gülüyor> Evden. Hayır, şimdi var ya benim Mesela aklıma ne geliyor yok. Hı. Ya psikolog. Psikolog. herkesin nerede var, herkesin şey var. Ya Onları sor. Psikolog soracak. da her yerde psikolog var, böyle değişik bir uzman. Ama bir kadın psikolog, psikolog her yerde psikolog olacak, şey <gülüyor> <gülüyor> Sırf belli konuda sorular sorulacak. Evet, mesela mesela beyin ifrazatı. <gülüyor> Doktor Bey diyecek bir dinleyici atıyorum. Ben duyduğum kelimeye en yakın kelimeyi söylemeden duramıyorum. <gülüyor> Shift <gülüyor> delete diyecek doktor ne diyecek buna çocuğum yani olarak format atmanız lazım Mesela doktor evet, şey örnek vereyim mesela semerci lafını duyuyunca hemen semerkant demek zorunda kalıyorum ne yapmadım Veya otopazarı deyince oto ve p'yi birleştirip opti diyorum diyecek mesela, mesela örnek veriyorum şu anda Evet onu da soracağız dinleyicilerimizde cevap bulacak şifa bulacak cevap bulmaktan Tabii. ziyade Balıklı Şifa göğ <gülüyor> Ayrıca konu da seçebiliyorum diyecek mesela şikayetler arasında. Mesela folder folder düşünün doktor bey diyecek. Folder doktor folder derken anında... folder folder. Bak mesela bu folderlarda seçiyorum diyecek. O folder açılıyor diyecek. Ha, bazı şeyler var yani çözüm olmuyor. Başka bir işle uğraşsaydık mesela fire böyle çelik kafesler altında <gülüyor> stüdyoya soksaydık olurdu da. Oradan gene ses geçecek. Doğru. Bir şey diyeceğim Şimdi ben bu oto pazarı e, fikrine çok sıcak bakıyorum. E, bunu hangi gün yayınlayacağız? Çünkü bu pazar kelimesi yanı böyle bir İşte şey, tamam o pazar kelimesini değiştirelim ve o günün ismini verelim diye böyle yani bir fikir var. Her hafta bak. her haftada otopazar oto pazar oto pazar olmaz ya. Canım tamam başka bir mesela çarşamba. Bir, oto bir çarşamba. çarşamba. Oto çarşamba geldi, gitti. Sonra psiko çarşamba. Psikolog tamam. geldi. Ha, o, robo başına. çarşamba. Aa çok ben sabahlar çarşambalar renkleniyor. Buyurun. Evet. Çarşamba çok güzel oldu. Ne zaman diyecek acaba Çarşamba, çarşambayı? <gülüyor> ee, <n> <gülüyor> ne alabilir ne alabilir? <gülüyor> <Bak, bak, gülüyor> buldu, <gülüyor> buldu bir arama yaptı. Aldı aldı istimi aldı. Ama tarımla ilgili bir şey yapacağımızda nasıl tarım çarşambası mı ne Tabii oldu? tarım çok çarşambası. Evet, çok... Çarşamba tarlası veya. Çarşamba Abi, perşembe pazarı. <gülüyor> bir adım sonrasında demek güzel <gülüyor> şey olabilir. Böyle şeyler. O Böyle şey. Güzel. Yani çok dolu dolu bak ya. çok güzel. Uzmanları bir daha çağır yapıyoruz. Şu konuda uzmanım insanları aydınlatmak istiyorum diyenler modern sabahlar at tr adresine özgeçmişlerini ve uzmanlıklarını. Fotoğrafları da. Boy, portre ve kara kalem bir çalışma. <gülüyor> Seçerken şu önemli mi mesela? Yani işte e, biz davet edeceğiz ya ben uzmanım diye evet. bir şey. Orada uzman olduğunu... Mesela işte yaptığı çalışmalardan mı anlayacağız yoksa mesela şöyle bir standartları mı? Bu mesela tarım konusunda uzman olan kişi en az 40 dakika tarım konusunda konuşabilmesini istiyoruz. Falan Vallahi. bana gerek yok bence e, uzmanlar birliği'nden onaylı kağıt getirirse benim için yeterli. Uzmanlar birliği derken şoförler odasını kastediyor herhalde. Öyle her şeyin odası var ya uzmanları yok mu abi? Yok abi öyle bir var şey yok birlikleri falan. var onların da derneğin bir üst modeli. Şey olsun bir de konuşuruz. Eğlenceli bir adamsa gel. Yoksa sıkıcı uzmanı da sabah sabah ne demeyiz? Hiç çekilmez, bana. doğru. İyi de onu nereden anlayacağız abi eğlenceli Mesela siz falan anlattırın. Tarım konusunda iki tane uzman var. Bir tanesi uzman, öbürü daha az uzman ama daha neşeli bir adam. O zaman onun tercihidir. Mesela tarım konusunda anlatırken bilmediğin anlatır noktada yani, da esas uzmana bağlı. Fıkra falan anlatıyorsa mesela Temel ıspanak yetiştiriyormuş. İşte İdris de fındık yetiştiriyormuş. Bunla böyle bir fıkrayla anlatıyorsa orada Zaten başımızın üstünde yeri var. Ama öbürü de efendim. işte rekoltemiz şöyle. Bunlara ne veriliyordu her sene? Sübvansiyon. Şey parası para veriliyor ya. Onun Sübvansiyon ne? işte. Sübvansiyon değil be. Tamam Bunun, fire. Taban ve fiyatları. Rekolte, rekolte. Taban fiyatları. Ve taban fiyat. Teşekkür ederim. Ben onları tekrar... <gülüyor> Tamam evet yani bitir hadi. Ha, öyle anlatıyorsa o zaman onu Eliyorum. kabul etmiyoruz. Anladık. E, şimdi iyi de bu seçimi ne zaman yapacağız? Yayına davet etmeden Seçimlere önce Seçimlere daha ki. var. Hayır Nasıl? iki kişi mesela adayım dedi. Ben dedi anlatmak ne istedim. Adayı? Bir konuşuruz, telefon ederiz, orada belli olur zaten. Çocuklar höp, diyen adamı adama tamam tamam deriz. Flyer'ı göndeririz o bir konuşur onunla. Tamam Ben konuşurum valla gerekirse herkese konuşurum Peki uzmanlık alanı diye böyle bir başlık açacak mıyız Mesela dedi işte Şimdi bizim aklımıza hiç gelmeyen konuda uzman olan dinleyicilerimiz var Onları şey da bilemeyiz. önünü kapatmayalım. O, kapatmayalım o zaman her tür uzmanlık dalına açız. Çarşamba günü mü olacak bu Çarşambalar olsun Çarşamba 9'u Tamam çok güzel işler Tamam yazıyorum Otur. buraya Her çarşamba Gayet de güzel. Fahir, Fahir yani. ablanın arka bahçesi ne zaman olacak? Ona bir gün bulacağız küçük çocuklar için. En uygun. Küçük çocukla bence pazartesi günü. Perşembe yapabiliriz onu. Çocukları olur. da bana bırakabilirsiniz ayrıca. Efendim? Ne demek o ya? Yani gerçekten. Hani işleri güçleri varsa çocuğu da bırakabilirler. Ben şey açıyorum. Anaokulu mu aç Anaokulu gibi bir şey açacağım tutarsa. Gece bar gündüz anaokulu mu olacak ilk? <gülüyor> Öyle bir şey olabilir aslında çok güzel. Bahçesi de var. Kapatıyoruz o zaman dükkanı. Hadi. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız sevgili dinleyiciler. Ama nasıl bir buluşma. Herkes en şık kıyafetlerini giymiş olacak haftanın son iş günü sabah diye. Ne duş alacağız. Duşlar, saçlar yapılmış. Bravo. Ayakkabılar. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Dişler fırçalanmış, tıraşlar olmuş öyle bir şekilde. Ayakkabılar hocam bakıp yani saçımızı tarayacak halde parlayacak Ege, yani? Ege tamam. Bravo. Evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Teşekkür Sağ olun Faye Bey. Güzel geçsin. Perşembe günü geri kalın. Hoppa. Hoşçakalın. Günaydın Günaydın Günaydın dın dın dın günay ay ay dın, dın. gökyüzüne eksperme zamanı geldi Şenol gün fır dönüyor Ankara'nın tepesinde Şenol Bey günaydın Şevgege Şara günaydın Şevge güzel Ne oldu Şenol Bey. Yok Şevgege. İyi yayınlar. Şenol Bey trafik durumunu diyeceğim ama sizin sesiniz biraz şey geliyor ya. Şey mi? Şey şevket dinleyicilerin peşin beş abanından yoğun trafiklerini, ispirilere yönelmiş bir şekilde. Yani, ne yapalım işte, ne yapalım diyoruz. Şenol moraliniz mi bozuyor? Ya, biraz yani, böyle, öyle çok önemli. Çok önemli. Yağmurlu bir yağ var. Yağmurlu bir yağ olunca trafikte biraz sıkışmalar oluyor. O da benim moralim bozuyor. Yoksa başka şey Ne oldu Şerabay? Yok Bırak ya Şevge'yi. Yok bir şey yok ya. Ne oldu ya? Bırak ya. Bırak boş ya. Şey Boşver ya. Tamam, falan boş anlatın ne oldu. Yani Şevge'ye kalktık bıktım ya. Şey işler falan mı? bir taraftan hayat bir taraftan bir taraftan başka şeyler öbür taraftan o geliyor abi bir bir taraftan başka şey geliyor biraz örnek verseniz ya, abi ya sorgular gibi şey helikopter atmıyor şey gelecek dün gece efkirlendim dinim yani bir dolayışı helikopterle o cama yağmur damlaları vurdukça içim bir fena sabah kanoyu benim ya şey, helikopterin camına yağmur damlası vuruyor mu ne şey ya yani tepede pervane var yani. Ya bir de çok hızlı dönüyor. Acaba oradan yağmur gelebiliyor mu oradan şeyden? Efendim? Ha, pervane var ya. Pervanenin yani o hızlı dönünce rüzgar falan yapıyor. O yağmur damlalığı o gene cama vuruyor mu? Şevk keke ben ne anlatıyorum? Sen ne şey şey. Ya? ya ben mi merak ettim diye. Ya bırak elleşmeyi be. Camda yağmur damları Bir yağmur damlasını görüyorum Böyle bir hafif hafif o camdan süzülürken Bir başka oradan bir yağmur damlası ikisi İkisi birlikte yan yana geliyorlar Bir anda birleşip hızla akıyorlar Şevki'ye göre geldi ya Ya evet öyle şeyler oldu Hele bir de insan sizin gibi böyle duyguluyorsa Duyguluyum ya Duyguluyum ya Suç mu? Suç olarak demedin Suç dediğin. Eve madem bu suç değil niye ben jandal neredeyim Şevgiye bildim bilerek kendimi. Bilmem belki başka bir suçunuz vardır Şenol Bey. Ya Şevgiye gel Lütf Bey yani. Ne bileyim sizin ben, ben ne diyeyim size ya yani ben ben artık bir yer burada blast birleş biraz daha hızlı akaymış istiyorum ama yok Şevgiye yok yok yeni bulamıyorum kendime göre bir şey. Şu yalnızlığı paylaşacak bir şey şu. Bir el ele düşer de çünkü yağmurda pervane yerinde yerine ben kendi pervane olay birinin cemresi değiştiriyorum. çok güzel söylüyorsun hak. Ya ben gerçekten. İsterseniz bir gün bize gelin. Yani tabii gelin yani, ama size gelirse sizin mutluluğunuzu da görüp görüp kıskanacağım. Senin mesela çocuğun olduğu benim neyim var Şevk'e? Hiçbir şeyim yok ya. Hiçbir şey bir el helikopter var üstüme. Onun sesle tabii bir en azından bir 300-400 milyar gibi bir şey eder. Ya o tabii maddi olarak değil. De... Ya maddi olarak. Onun dışında yani ben istiyom artık bir... ben. Belki bunlara hep bu yüzden girişiyorum yani. Bu sanat dünyasındaki işler böyle sizin planlar... Yani belki birisi öse değil Bey, gelin bize bizim bir daha arkadaşımız var onu da çağıralım. Böyle sohbet edelim, film falan izleriz. Belki siz de e, birbirinizden hoşlanırsınız, bir arkadaşlık doğar. Kız gibi bir şey mi? Nasıl kız gibi? Ee, arkadaşınız mı? ha ama Şevki Yenge ben çok kırıldım. Bir kez daha kırılmayın şey yapam. Yok yok zaten yani başka türlü bir şey düşünseydik biz hiç haber vermedik size ama o da yani sizin gibi duygulu. de bir o da yalnız yani. Geçen gün öyle bir şeyler konuşuluyordu ya orada aklıma geldi ama sizin hiç o şeyde olduğunuzu ben düşünüyorum. Ya, ben gizliyorum sevgiye Yenge bazı şeyler işi ben gizliyorum ya. Eşimde tutuyorum yani. Belki bir umut olabilir değil mi? Olur tabi canım hiç belli olmaz bu bir anda bir bakarsınız bir kıvılacağım ondan sonra gerisi gelir gelin siz. Bu gece gelin işte. Bu gece geleyim de orada gelirim acaba. Gelir gelir. Acaba sever beni kırar mı Sevgi'ye Kırmaz canım niye kırsın siz diye? Çünkü bu saracı yüreği zaten biraz daha kırırken olabilir biraz daha hassas olabilir parçalar mı Sevgi'ye Yok canım zannetmiyorum ben sizi de beğenirim. Çünkü o da böyle sever yani sanat insanları falan. Memeler nasıl? Efendim? Göğüsleri güzel mi? Ne diyorsun Şenam Bey'e? Yani güzel mi göğüsleri böyle biraz füzemsi mi? Ne füzesi ya? Füze gibi ise. Füze gibi ise hemen, hemen öbür türlü bana yani öyle. Çirkin bir şeylere de böyle hani yalnızlık var nızık diye şey yapın. Sen ne pis adamsın ya sen ne... E ne pisiyim ben diyor ya burada yağmur birleşecek ya. E füze diyorsun. Füze olsa daha iyi. Füze olsa daha iyi. öbür türlü ben ne yapayım. Ben ne yapayım Şevkide'ye bekleyerek giderim ben işimi görünmüyüm ya. Başka hiçbir şekilde bulurum yolumu ya. Git Ozan ne yapacaksın ya. Sana bakardık Allah Allah. Gene <Gülüyor> bir küsüm başladı. Geriye zor kelimeler söyle kapat telefonu kapat telefon kapat günaydın günaydın günaydın günaydın altın satır aile kasabının sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle Demircan abi günaydın Çada. Teşekkürler can abi Çabalar ne canım ben Çabalar çabalama kaptan ben gidemem dedim. Hayır öyle demiyorum Kaptan falan yok nereden çıkarıyorsun Çapa mı Çaba çaba yeni Uğraşmak yeni Çıma mı <gülüyor> Ne oluyor Demircan abi Çocuklar havalı ters de gitti Onlar yavaş yavaş çıkıyor Yumurtadan <gülüyor> yerinde Oh Evet yumurta kokuyor. Afiyet olsun Efe. İsimli yumurta mı? İsimli yumurta mı? Kendimekine isim yazmıyorum. canım. İsimsiz önem benim. Ya şimdi konumuz, konumuz o değil. Konumuz yumurta kokusu değil Efe. Evet. Konumuz çabalar elbet bir gün sonuç verir. Hayatla ilgili bir şey mi yoksa belli bir çaba mı? Efeciğim ben ne dedim? En başta ne dedim? Ne bileyim Demircan abi ne dedi ya? Yani? Bugün mü ne dediğini söylüyorsun? En başta başka gün söylediğini mi söylüyorsun? Ne diyorsun yani? Ne senin de bir, bir hayır var bugün. Ben size diyorum ki, kaç hafta önce program komik olsun diye yalvardım. Şimdi. O kadar size mektup yazdım ya şu Amerikan bilmecelerini sorun arada bir espri olsun. Hiç, hiç oralı değilsiniz. Şimdi. Birilerinin işine gelmiyor. Anladın mı? Sizin işinize mi gelmiyor? Şimdi ben mesela komik olarak bir şey anlatır, anlatırım. Evet. Birilerinin işine gelmiş. Ondan sonra ay başına cecahi. Ya ben size yazdım işte orada. Masum dört tane fıkra yazdım. Şimdi Onları okuyun diyorum. Hiç anlatmıyorsunuz o fıkraları. Seninle ilgili veya başka Fahri ile ilgili. Veya benim öteki arkadaşınızla Tarık ilgili. Tarık mı? Ha. Onunla o. Hiç olan. Onunla ilgili bir es espri yapacağım. Evet. Yarın bir gün siz bana dava açsanız. Ne davası açacağız biz sana ya? Ne vereyim, ne davası daha espri yapmayalım. O yüzden ben ara ara esprileri yapıyorum. Ara ara normal konuşuyorum. Anladın yani abi O de. da belli olmuyor. Ben size ben... o kadar internetten fıkra buldum. Dört tane fıkra buldum. Beş tane bilmece var. Onları diyorum ki arada o fıkrayı anlatın. Ben de sizi savunurken zor duruma düşmeyeyim. Niye anlatmıyorsun Nasreddin Hoca fıkrasını? Şimdi ona Nasreddin Hoca fıkrası olduğunu anladım da ne olduğunu ne, tam anlamadım. Nasıl ne olduğunu anlamadım? Çünkü yani Zira ile arada tam heceliyor ya. Çiçek ablaya da okur musun şunu diyemedim. Anladın mı? Ben de hafif yavaş yavaş okuyorum. Okurken öncekini unutuyorum. Konuşmak gibi değil okumak. Doğru. Anladın mı? Çünkü mesela başında konuştuğunun ne dediğini biliyorsun. Mesela ben sana en başında ne dedim? Onu biliyorum ben. Doğru. Ama okurken mesela bir şey oku... Hele de uzunsa... Okuduğun Doğru. şey uzunsa yavaş yavaş okuyorum ama... ...en başında ne dediğini unutuyorum. Anladın mı? Anladım Demircan abi. Ondan. Ama yapacağız, onları da yapacağız. Şimdi gelelim konumuza. Çabalar... Elbet bir sonuç verir. He. Sonuç ne yapar? Verir. Doğru. Neyi verir? Sonuç. Hayır çabalar. Neyi verir diye sordunuz. Hayır ne sonuç verir? Çabalar. Çabalar. Ne Çab verir? Ne, elbet. <gülüyor> elbet verir. <gülüyor> ne derin? <gülüyor> tamam demişler. Çabalar İstanbul'da bir şef değildiler arkadaş. Çabalar. Çok güzel dediniz. Çabalar çok önemli bir şeydir Ege. Şimdi ben burada ne zamandan beri çabalıyorum. Doğru mu? <gülüyor> Alo? Evet doğru. Ne için çabalıyorum? Ankara üzerinde dolanan bulutlar için Doğru Ne için çabalıyorum? Çoluğumun çocuğumun sağlıklı domuz gibi yetişmesi için Doğru Ne için çalışıyorum? Bizi dinleyin bütün seyircilerimize doğruları gösterebilmek için Bunlar yavaş yavaş sonuç veriyor Bak Türkiye'ye forseş bir kubaj yaptılar Evet Kuba Türkiye kubası Eskiden kubabeyi olan Ankara Elazığ'a gitti Elazığ'ın ya sporu ne yaptı? Yendi mi? Devirdi. İki veri yendik. Aga. Korkunç bir rakamdan bahsediyoruz. Bir gol yedik ama iki bir. nedir? Burada herkes çabalamasa. Herkes çabalamasa. Bu maçta belki Gümbürsü'ye gidecekti. Ama ne oldu maçın sonunda? Çabalar sonuç verdi. Nazar neydi? Aga. Nazar neydi? Nasıl? Şunu unutmayalım. Nazar Hangarda bir şempteldir. Neler her gece debilir arkadaşlar. Ne oldu? Teknik direktörümüz Çiçeğe henüz daha yeni gelmiş olan teknik direktörümüz. Çiçeğe Ç ne demek ha? Efendim. Çiçeğe henüz yeni gelmiş ne demek? Yeni. Taze diyorum. Çiçeği yani. burundan. Hayır efendim. Öyle değil. Çiçeğe gelmiş. Patlama hücresi yani. <gülüyor> çiçeği her yıl yeni gelmiş teknik direktörümüz Ankara gocuğumuzun Hikmet Karaman ne oldu maç sonunda yere yığıldı Maalesef yere yığıldı nasıl <gülüyor> şey mi olmuş rahatsızlanmış mı rahatsızlamak ne kelime yere yığıldı Azda oynanan kupa maçı sonrasında hemen doktorlar yere yığılan, çiçeğe yeni gelen hizmet karamanı müdahale altına aldılar ve sonra ne çıktı biliyor musun? Nazar mı? Tansiyona düştü dediler doktorlar ama bunun bir açıklaması var Ege. Bunu herkes göremez. Nazar, nazar. Çünkü Ankara kocumuzun camiasının kuvvetli, taş gibi, ceviz kabuğu gibi... ...bahat ceviz gibi olduğunu biliyorum. Bir Birtakım insanların özendiği şeyler bunlar. Neye özeniyor? Anlamıyorum ben. Neye, cevize mi özeniyor? Hayır. birlikteliğe güvenliğe özeniyorlar. Güvenliğe, evet. <gülüyor> Güvenli olmaya yani. Ben mesela ile karayı kaç senedir okuyak gönderiyorum. Okul okusun nerede okula? İki. Tam bir senedir okula gönderiyorum. Bu sene ikinci seneye başladılar. Hiçbir şey esirgemiyorum. Elbette onlarda bir gün senin gönderdiğin fıkraları okuyacağım. Elbette işlerine gelmeyen yazıları okuyacağım. Ne diyorsun Demirce anlamadım şimdi nazardan nasıl geçtin onlara? Şimdi bizim en baştaki konumuz neydi? Çaba. Çaba. Çabalar bir gün sonuç verir Ben bunu bütün küçük kardeşlerimiz başta olmak üzere Tüm kardeşlerime söylüyorum Büyükleri yani anladın mı? Çünkü illa kardeş demek için Küçük olmasına gerek yok öyle. Benim bildiğim kadarıyla öyle Doğru. Mesela sen abin olsaydı Ablan olsaydı Onlar da kardeşin olurdu O yüzden ben de bugün önemli olarak bunu söylüyorum Tüm kardeşlerimize duyurulur Neyi söyledin şimdi çabayı mı söyledin hangisini söyledin ya aile akrabalık ilişkilerini mi anlattın ya yani? Şunu söylüyorum Ege şimdi biraz bugün kendinde dersin Ben sinirlerim bozuk demiş abi siz o fıkraları okumadıkça bizim program şeye giriyor tehlikeye giriyor Ben size söylüyorum onu. kaç hafta sizin burada bu fıkraları bir esprili bir şey yapmanız lazım Yapmıyorsunuz ondan sonra bana geliyorlar bu programın içinde komedili bir şey olsun Demircan yerine gerekirse başka birisi bulunsun diyorlar. Adacığım, bunları... Ben arada kalıyorum, fıkra gönderiyorum i̇lk size umurunuzda değil. Habire çaba bana. diyorsun, şey diyorsun. Ya. İlk defa söylüyormuşsun gibi düşünüyorum. Neden? Çünkü şimdi bunları. <gülüyor> ne, ne ilk defası? Kaç defa söyledim? Kaç defa söylediğini biliyorum. Ama ilk defa gibi düşünüyorum. Neden? Neden? Şöyle bir neden diye neden olabilir? Neden oldunuz gerçekten neden? söyleyemeyeceğim demişim. Ben söyleyebilirim. Ben de söyleyebilirim ama söyleyemiyorum. Söyle. Çünkü ama ben çatır çatır söylerim Alkadar. Söyle, tamam. Çünkü ben en başta ne dedim? En başta ne dediğim? Karşısında karşılığında bir şey demeyeceğim şimdi. Demeyeceğim abi. Şimdi de aynı şey söyleyeceğim. Ne diyeceğim? Sen şey, bunu tekrar tekrar söyledikçe ne yapmış oluyorsun? Çabalar yapmış oluyorsun. Anladın mı? Çabalamış oluyorsun. Ve en sonunda bu çabalar ne verecek? Elbette. Yok, so soru <gülüyor> ne zaman verecek Elbette Bir gün verecek Nasıl verecek Elbette verecek, Elbette verecek. O yüzden kardeşim hiç Sen ondan bundan etkileme Onun bunun lafına bakma Sen şöyle düşün Cebinde çok parası olan adamı dinlemek zorunda değilsin arkadaş Efendim Sen doğrularını kendin belirle Anladın mı Demirci abi, hiç... İlla, illa sende zengin olan adamın lafını dinlemek zorunda mısın ya? Kim yahu? benden zengin? Ne? Kimin lafını dinlemişim ben ya? Ne diyorsun? Ben sana ne dedim? Dinlemek zorunda değilsin dedim. Dinledin dedin mi? He? O zaman Demirci abi, postları yemeyin eti yiyin. O ne demek? Ya işte ben size post diyorsunuz dedim mi? Ne acaba söylediğin şeyle? Eti ye eti eti. E biz ne diyorsun? Ya. Ben ben her çabalarla alakalı bir şeyler söylüyorum. Postun ne alakası var? Tamam Demircan abi iyi o zaman. Ye postu da ye. Postu da yarım ben. Çabaladıktan sonra iyice her şeyi yiyebilirim. Tamam zaten. iyi Demircan abi. Ben sizinle artık konuşmuyorum. Fahir ile konuşun siz. Nasıl? Bıktım ya. Yani ben burada uğraşıyorum sizin programınızın devamını sağlamak için ya. Bir espri diyorum böyle. Çok şey mi diyorum ya. Bir tane espri yapıyor şurada ya. Espiri yüksiyordu. Evet. Yani yoksa... Hani bir grup insan var ya sizi gerizekalı zanneden Evet düşmanlarım Onlara katılacağım yani Öyle diyeyim ben size açıkçası Düşmanlarımın safına katılmakla mı beni tehdit ediyor? Hayır Sadece sizi <gülüyor> gerizekalı zannedenlere katılacağım Düşmanlarımın safına kadar. Sen de katıl Benim zaten cebimde 3-5 buruş daha fazla var diye Demircan'ın cebindesindin Kendini kendi hoştundur Herkes böyle görüyor der ama bugün sana... Dervan dönecek, Dervan mı? o zaman ne yapacaksınız bakalım? Sizlere söylüyorum, sizlere söylüyorum. <gülüyor> <Şişlere> söylüyorum. <gülüyor> ne servet düşmanlığı yapıyorsun sabah sabah ya. Ne yapayım, ne <gülüyor> düşmanlığı yapayım. sunduğu Modern Sabahlar, yarın sabah devam edecek.